3 harf ile 5 noktadır. İşin harfinin 3 noktası var, kapının 2, 5. 3 harf için kap, 5, 5 noktayı ile 3 harf dedi. Bir vardır. Ağaca böyle sarıldığı vakitte ağacı kurutur. Sarardır ağaç. Bir vardır. O ağacın ismi kadar ağaçta. Açta kime müptela olursa onu sarardır yüzü. Allahü subhanahu ve teâlâ, aşkı kim tarif olur demiş, Adam çıkmış herhalde, demişler ki Adem'e yok, aşk hüzündür, gözyaşıdır, cennette hüzün, gözyaşı yoktur, cennetten çıkmam lazım demişler. Onun üzerine işitmiş, içeri bir fark etmen Muhammed'e işte doğa gelecek, cenneti bir bu satmış, dışarı çıkmış, aşk olmuş, öyle çıkmış içeriye.